Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Teçik Öztürk ve Tüba Zehra Sağlam. cuyu Sonsuza dek yaşarım Tüm canlı alemine Gövdemde yer açarım Gövdemde yer açarım Kaçtar ısıtırdım birbir bil sen köklerime dinlemek istersen gel de aslan gövdeme Kaçtar ısıtırdım birbir bil sen köklerime dinlemek istersen gel de aslan gövdeme Her çağda insanlık bizi sevdi ve sahibin Bereketli mi evimizden kendine şifa buldu. Gittikçe azalarak yıkıma uğurluyoruz. O çağ insanına hiç iyi gelmiyoruz. O çağ insanına biz iyi gelmiyoruz. Nice nineler çok olan soyumuzu koruyan Merhaba 95.0 açık radyo ya. hepiniz hoş geldiniz. Eee bugün program ortaklarım Anetecik Öztürk, merhaba. Ve Tuba Zera selamla birlikte. Merhaba. Eee dediğim gibi bu bir sizlerle birlikte Nice Ninesnin Zeytini kitabını okuyoruz. Ben eee yazarımızın ismi Şafak Okdemir. E benimki önce Şafakök ok Demir ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Şafakök ok Demir 1960 Ankara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1 yıl hekimlik yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Grafik ana sanat dalında öğrenim gördü. Ses getirten bazı önemli doğal çevre koruma kampanyalarının öncülerinden olarak tanıtım amaçlı broşür, poster, sticker ve afişler ayrıca özgün kartpostal ve posterler tasarladı. Çocuk yuvasında ve yaşadığı köyün ilkokulunda gönüllü resim öğretmenliği yaptı. Uzun yıllardır eşiyle birlikte Akdeniz'de oldukça yalın bir köy hayatı yaşadığı yer. yerin sunduğu olan üstü doğal malzemelerle tamamının elde ürettiği özgün takı tasarlamalarını yurt içinde ve dışında sergiledi. Merdivenli Ada Tudem Edebiyatı. 2010 Tuşam Edebiyat Ödülleri Resimli Çocuk Kitapları Yarışması'nda ikincilik ödülünü değer görülen Perili Öykü, Mavi Kız, Uzun Bir Yola kitapları vardır. Teşekkür ederiz Memo. Hande, eee senin de söylemek istediğin şeyler varsa seni dinleyelim. Tamam tabii. İnşallah bir kere şey istiyorum ya program olarak tabii hepimizin dileği bu Şafak Hanım'ı programa davet etmek istiyoruz. Çünkü bu büyük şehri bırakıp doğayla iç içe yaşayan halini, tavrını, bütün tecrübesini, deneyimini hala oradan verdiği ekoloji mücadelesini bizimle paylaşsın çok istiyorum. Belki yeni kitabı ile birlikte olur değil mi? Ev önce okullar kapandı sanırım. Yeni baskı da dün mü çıktı? Evet 6 Ocak'ta. Eee sanırım yayına çıktı hazır kitap. Belki o kitabıyla birlikte Önce Okullar Kapandı kitabının adı. Kendisine ağırlama fırsatımız olur değil mi? Dumars, Dumars. Evet. Nice Ninenin Zeytini, eee yanılmıyorsam 6. baskı o e ulaşmış durumda. Evet, evet, ee, Çınar Yayınları. Evet, Çınar Yayınları'ndan çıktı. Eee kitaptaki çizimler kendisine ait. Evet, yailenin yanı sıra. Evet, dilerseniz... kitap ona <gülüyor> bütün kitap 10'a <ona> ait. Evet, bütün kitap 10'a ait. Evet, dilerseniz şimdi kitabımızı okumaya başlayalım. Lice Nile'nin Zeytine Bu sabah öldüm ben. Oysa benim bir adımda ölmez ağacı. Zeytin ağacıyım ben. Öldüğümde daha gün doğmamıştı. Karanlığın en derin, serinliğin en keskin zamanıydı. Evet. Yüzyıllardır yaşadığım bu ovanın en sevdiğim saatleriydi. İlk kuş sesiyle birlikte çoban yıldızının dağların ardından çıkışını beklerdim her gün. İnce dallarımla, taze yaprakları güneşe yönlendirir açan rüzgarlara bakırdım. Sabahsız coşkuyla ötüşerek güneşi bekleyen çevremdeki binlerce zeytin ağacının dallarını dolduran sabah kuşlarına kucaklardım. Yaşlı, yaşlı gövdemi bin bir şekildeki kıvrımlarında derin uyukların arasında yaşayan sayısız canlının şafakta uyan, uyanışlarını duyardım. Uyanışlarını duyardım. Onların kıpırtılarını hissederek her gün biraz daha canlanırdım. Musun Saba'ma dek dünyada kaç gün geçirdiğimi bilemiyorum. Bir seyitin ağaçları saymayız yaşadığımız zamanları. Ölümlü bir insan insanın hayal sınırlarının dışında o puzun sonsuz bir hayattır bizimkisi. Tüm dallarımız kesilse Hatta yansa da gövdemiz parçalara ayrılsa da hayatta kalabiliriz. Yeter ki köklerimiz toprağa bağlı kalsın. Yerinden dal verir, yapraklanır, gövdemiz ki güçlendirilir ve ayağa kalkarız. Hep yeniden ve yeniden zeytinlerle dolar, dolar dallarımız. Dünyanın en bereketli ovalarından birinde dünyaya gelmiştim. Çok eksii zamanlarda insanların tanrı diye kutsadığı meandros yer açmıştı bu ovayı. Tanrı diyorlardı. Çünkü onun gibi ulubeyin nehir akışıyla yeryüzünde her gün yeniden şekil verir. Bir yandan suları ile aşındırır, öte yandan taşıdığı kil ve toprakla dilediğince doldurur. Bir zamanlar denizin ola bu sonsuz ovaları tarını meandros yüzlerce yıl yılda oluşturmuştu ve öylece uçsuz bucaksız bir bereket armağan etmişti insana. İnsanlar da değirebildiler sunulan armağanın. Hem de çağlar boyunca ülkeler kurulup yıkıldı. Devirler gelip geçti. Bu ovanın insanları hep çalıştı ve toprağını sevdiği şart diye her şeyi ürettiler. En çok da zeytini. Bizleri sevdi bu topraklar. Bizler de bu gökyüzünü, buraların yıkıcı güneşini ve artık çok uza, uzağımızda olan denizin tuzlu nemini getiren sert rüzgarları hep sevdik. Binbir çeşidimiz de Binlerce yıldır tutunduk toprağımıza. Zamanlar değişse de hayat şekilleri pek değişmeyen bu ova insanlarını hep sevdik. Onlar da zeytini sevdiler. Meyvelerimiz daha yeşilken de simsiyah olduğunda da yemenin farklı yollarını buldular. Zeytini en vazgeçilmez nimetleri saydılar. İnsanlar en çok da meyvelerimizin yağını sevdiler. Zeytinyağını yediler, içtiler, ciltlerine, saçlarına sürdüler. Kandillerde yaktılar ve mis kokulu sabunlar yaptılar. Yağmızı çıkartmak için işlikler kurdular. Saklamak için dev küpler ürettiler. Zeytin yetişmeyen ülkelerdeki insanlara asırlar boyunca zeytin ve zeytinyağı satıp varlıklı hayatlar yaşadılar. Yüz yıllar, bin yıllar boyunca bizim ölümsüz olduğumuzu bildi insanoğlu yaprağımızdan meyvemize ve yağımıza dek bizden şifa buldu. Nesiller boyunca hep yeniden ve yepyeni faydalarımızı keşfetti. Bizi sevmekten hiç vazgeçmedi. Hatta ulun ehillerin tanrı sayıldığı o eski zamanlarda zeytinin insanlara bir tanrıçanın armağan ettiğine inanırlardı. Savaşkan ve cesur tanrıça Athena sonsuz hayatın ve bereketin sembolü olarak zeytin ağacını insanlara vermişti. Bu inanç masal oldu bu günlere ve bu günlere dek geldi. Şimdi artık ne yerlerin, güneşin, denizlerin ya da zeytin ağaçlarının kutsal sayılmadığı zamanlardayız. Adına modern denilen bu çağda yaşıyor insanlık. Bunu bilecek, anlayacak denli uzun yaşadım ben. Ama dedim ya, devirler değişse de hayatları pek değişmemişti burada yaşayanların. Onlar hep toprağa, bu verimli ovaya bağlı kaldılar. Zeytin ağacı efsanelerini hiç unutmadılar ve bizi her gün daha çok sevdiler. Ölümsüzlüğümüze saygı duymayı bildiler, bilmeyene öğrettiler. Zeytin toplama zamanlarını da bayram gibi yaşadılar. Şenliklerle tanrıça Athena'ya selam yolladılar. Bizler sayınamayacak kadar uzun zamanlar yaşamış, yaşlı zeytin ağaçları da etrafımız bizi seven insanlarla çevrelendikçe güç kazandık. Gövdemizdeki derin uyuklara, kocaman yumrulara dokundular sevgiyle. Hem bize hem de gövdemizin içinde yaşayan tanımadıkları bin bir çeşit canlıya saygı gösterdiler. Biz onlarla olmayı sevdik. Bazen benim gibi çok yaşlı zeytin ağaçlarının gövdelerinde bir mağara gibi kocaman kovuklar açılır. Bedenimdeki sonsuz zamanların izlerine dokunmak için benim koca kovuğuma giren insanları sarıp sarmalamak da çok güzeldir. Artık her şey bitti. Bu sabah öldüm ben. Bu kez gelen insanlar her şeyi ezip geçmeyi, hazır değim makinelerin içindeydim. Makinelerin sabah karanlığını yaran ışıkları ve korkunç görüntüleriyle ilk dinince. Ardından büyük bir titreşimle toprağın sarsıldığını hissettim. Uğultular yüzünden zamansız uyanan kuşların dallarımdan kaçışlarını, ürkek çığlıklarını duydum. Der makinelerin ışıkları topraktan kalkıp gök yüzüne hüfren toz aydınladı. Ne olduğunu anlayamadan tozun toprağın arasından çıkan bir kapçın üzerime gelişini gördüm. Karşımda durdu bir an. Sonra kapçasını yaşlı bedenime dayadı. Direndim devrilmemek için. Ama tüm gücüyle ittirince gövdem kırıldı. Yüz yıllardır ayakta duran ben büyük bir çatırıyla toprağa devrildim. Köklerimden ayrıldığımı hissettim. Sonra kapçı toprağın içine daldı. Bu su dumanı katarak köklerimi de parça parça sağa sola fırlat. Yerde paramparça yatıyordum. Ama hala toprak bulamış taze yaprakları nasıl soluk alabiliyorum? Ölüme her zaman uzak olan ben. Bunun bir son olduğunu anladım. can vermem ne kadar zaman alırtı bilemedim. Benimle birlikte öldürülen genç yaşta binlerce zeytinden yükselen sesleri duyuyordum. Ovamızın dört bir köşesinden hiç uyulmamış bir uğultu çıkıyor. Ağaçların inlemeleri makineleri fokuç metalik sesine karışıyordu. Makineler tozu toprağa katarak uzaklaşırken güneşin ilk ışıkları dağları aşıyordu. Ve güneş bu ovada binlerce yıldır ilk kez yaşama ve bereketi değil, uçsuz bucaksız bir yok oluşu aydınlatıyordu. Sonra testler ve görüntüler yavaşça silikleşirken dallarımda ve yapraklarımda o tanıdık dokunuşu hissettim. Beni toprağa elleriyle dikmiş, o bozun hayatımı paylaştığım dinlendim. Neden? Neden diye ağlayarak incecik sesiydi son duyduk. Evet. Kitabımızı okuduk. Umar mbe amısınızdık. Çünkü bizim için çok üzümlü bir kitap bu. Kitabın da başında söylediği gibi karakterler hayal ürünü ama olaylar ne yazık ki gerçek diye. Yani hep böyle şeyler yaşıyoruz. Eee evet sizi deneyelim. Sonra benim tabii ki birkaç sorum ve tabii ki kitapla ilgili eee nice tane kendimle ilgili yorumlarım var. Eee Hande <gülüyor> ne diyorsun kitap hakkında? Eee önce sorum da bir şey. Ölmez ağacı ölür mü? Ne neden ölür ki? Neden ölsün ki? Hani Asena da böyle bir şey soruyor ya kitaptaki. Nice Ninne'nin torunu Asena. En, nin torunu. en son bölüm. Evet. Yani işte ölüyor aslında hikayede herkes. Kim var hikayede? İşte kapçı operatörü var, mühendis var. Neden? Çünkü bildiğimiz aslında konular. Hepimizin yakından takip ettiği İşte zeytin alanlarının maden alanı olarak kaynağı olarak kullanılması bu yüzden de insanların, köylülerin, ninelerin, dedelerin ekolojik bir mücadele verme haberlerini hepimiz aslında radyolarda, televizyonlarda duyuyoruz ve seyrediyoruz o o acı öyküleri. Sorum bu bu, bu bu soru gerçekten çok temel bir soru. Nasıl ölür? Ölüyor. Şöyle bir şey var. Eee çok güzel Cumhuriyet döneminde 1937 yılında Cumhuriyet döneminde zeytincilik istasyonu adı altında Zeytincilik Araştırma Enstitüsü kuruluyor. 1939 yılında da 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanillerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'la böyle bir kanun eee hazırlanıyor. Dünyada ilk kez Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasası olan bir ağaç oluyor. Bu bu çok e, muazzam bir şey. Fakat e, 2003 yılından e, günümüze her yıl e, özellikle 1 Mart 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle zeytinliklerin maden projelerine açılması mümkün hale geliyor ve sonra tabii ki 15 Aralık 2022'de sanıyorum bu zeytin maddesi torba yasadan çıkarılıyor. Her yıl muhakkak bununla dair bu bu bu zeytin kanunu ile ilgili de değiştirilmek istenen bazı yönetmelikler, maddeler hep giriyor devre araya ama en son artık bu ekoloji mücadelesi ve 39 yılındaki bu zeytin kanunu Aslında bu mücadelenin haklı yanını ortaya koyuyor. Evet yani çok bu ne demek? Eee aslında bu ne demek? Biraz daha çocukların dilinden konuşacak olursak aslında bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Çünkü biz onların arkasından gidiyoruz. Eee evet. onlara ait olan gelecekleri ve ölme ağacı dediğimiz ağaçların senin de ilk sorduğun gibi bir ölme ağacınız ölebilir ki eee çünkü o kökü var olduğu sürece yaşamaya devam eden bir ağaç. Eee ne yazdık ki işte bazı e, büyükler ve bazı kişiler bu zeytin ağaçlarını yok etmek istiyorlar. Çünkü eee yerin altındaki madenin daha değerli olduğunu zannediyorlar. Evet. O, oysaki eee o mücadelede söylediğimiz gibi eee yerin üstü altından daha değerlidir eee ağaçlarıyla. Bu Hı -hı. hikayeyi okurken Açıkçası bana çağrıştırdığı şey şuydu. Eee Memo aklıma geldi. Bir Kaz Dağları'nda eee beraber bir tatil yaparken bir tırnağa katıldık biz Memo ile beraber. Memo'nun o manzara etrafında o yürüyüşten sonra ilk karşılaştığı manzara onun için o yüzündeki ifade çok enteresan bir ifadeydi. Bir eee anne olarak söyleyebilirim ki o yaşadığı şok o kadar ağaçların birden tel örgüler ve düm düz bir araziyle karşılaşı olması eee biraz hani onda yarattığı etki tıpkı kitabın sonunda Asena'nın hissettiği şeyler eee ve ben birebir yaşadım Memo'nun yüzünde gördüm. Tabii burada işte ben sözü Memo'ya bırakmak istiyorum. Çünkü kitapta da bir kocaman bir soru işareti var ama Memo, kitap hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Nasıl Şimdi, buldun kitabı? Beğendin kitap, mi? E, yani kitap Ö pek beğendim diyemem çünkü kitapta pek macera yoktu. Hı. Hmm, Abi hiç macera yoktu. Hı hı. Ondan kitap okurken biraz sıkıldım. Ha kitabın konusu güzel güzel bir hikaye ama hiç macera yok. Ayrıca bu kitapta operatör arkadan bıçaklıyor. Şey diyor zaten ben bunu yap, yapsam da yapmasam da Yine de burası mahvolacak diyor. Ama şu kafayla ilerlersek en o köylülerin direnişine katılsaydı belki de belki de onları durdurup hala hala o zeytin ağaçlarını yaşatabilirlerdi. Hı hı. Ama yapmadı. Arkadan bıçakladı. Evet yapmadı. Doğru söylüyorsun. Hadi sen de düşünüyorsun bu konuda. Aslında şeyim Yani operatör de mühendis de yani insan olan yüreği olan herkesin aklına ilk gelen soru o işte Asenanın sorusu. Yahu zeytin ağacı ölür mü? Yüz yıllardır onun meyvesinden, yaprağından, dallarından şifa aramış insanoğlu ve şifalanmış da aslında. Yani eski çağın insanı bu çağın insanı değil de şarkıda dandan bahsettik ya. Bu çağın insanı vize anlamıyor izi istemiyor. Aklıma ilk gelen şey o. Neden ölsün? Yani insan kendini kötü hissediyor. Böyle bir ortamda neden varım ben bir kepçe operatörü olarak? Ama zaten ben yapmazsam bir başkası yapacağın arkasına sığınıyor. O duygunun arkasına sığınıyor. Yani diyor ki ben zaten hani paramı alacağım eee ve bu işi yapacağım. Amiri Müslüm var. Neden eee işi belki de o bu iyi bir şey aslında iyi bir şey çizmiyor burada ama yani ama ben ben de öyle bir şey ilemi yarattı. Yani burada eee kitabın sonunda eee oturup hüzünleniyor olması, bunu üzülüyor olmasının bir anlamı yok. Çünkü onun zaten kötü olduğunu biliyorduk. Üzülmesi bence bence biz onun sonunu da öğrenmeliydik o kişinin. O kişinin annesinin E üzüntüsünü görmüş olması belki onu daha çok üzerdi. Çünkü annesinden gizli bir şey yapıyor bu arada onu evet. yaparken. Evet. Yani eee bir deze bir şöyle bir şey var. Bu kitap seni etkiliyor, beni etkiliyor, biz bizleri etkiliyor. Ha hı -hı. bu kitap evet çocuklar için güzel. Eee umarım yani temennim şudur ki bu kitap umarım çok kişiye ulaşır. Çünkü biz bu hikayeyi zaten biliyoruz. Hı hı. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz ya biliyoruz. Ama yaşadığımız dönemde bu hikayeyi bilmeyen çok kişi var. <gülüyor> Dinerim o evlere girer bu kitap. Evet. Yani bizi bu kadar etkilemesinin de, nedeni belki de bu. Hani ah çok güzel evet işte Memo'nun bir dediğine gelecek olursak bu bir tür. Yani evet bu hikayede bir macera yoktu seni çok iyi anlayabiliyorum. Bu bir anlatı türü bu da kitabın bir dili başka bir hikaye anlatı şekli. Eee ama evet bir çocuk olarak haklısın. Kitap senin için daha eğlenceli, daha farklı olabilirdi. Bu senin bir okuyucu olarak isteğin ve arzun. Çok çok. Neydi? Niye biliyor? Tabii ağaçlar Ay çok pardon Tuba. Ağaçlar. Ağaçlar, ağaçlar beni nereye götürdü? Hemen canım Ömer Dede, nice yine artı Ömer Dede. Eee dedeciğimi buradan anmak istiyorum rahmetle. Eee dedem Erzincan depreminde 1939'da eee buraya İstanbul'a geliyor. Çünkü Erzincan çok büyük bir deprem oluyor 39 yılında ve evleri yıkılıyor. İstanbul'a geliyor. Burada Taşlı Tarla dediği bir semtte kendine böyle bir arsa çevriliyor ve bizim çocukluğumuzun geçtiği dönemdi o. Bir tek bu kitapta okuduktan sonra eee aklıma o bahçe tabii ki. Hep hayatımın bu döneminde o bahçeye gidiyorum. Çünkü yaratıcı yanımızdı bizim o bahçe. Bütün meyve ağaçlarının kirazlar, dutlar kendi elleriyle eee dikmişti dedem. Bir tek zeytin ağacımız yoktu. Hatta ben acaba çocukken fark etmemiş miyim dedim zeytin ağacı. Çünkü yan iki ağaçları vişneler, ya bütün meyva ağaçları, dut ağaçları, eee en sevdiğim ağaçtı kiraz ağacı. Çünkü bahar aylarında, yaz aylarında çiçek açar. <gülüyor> en beyaz çiçeğe kaçardı ve öyle lezzetli kirazlardı ki onlar. E sordum sonra dedim gerçekten bizim bahçede yok muydu zeytin ağacı ya da ben mi hiç fark etmemişim gerçekten yokmuş dedecim zeytin ağacı dikmemiş bir tek oraya ama bütün ağaçları dikmiş. İşte o da bize yani o ağacı dikerken düşünsenize bir çocuğun eee o, o dünyasını, o arka bahçesini. O kadar çok meyve ağacının ortasında bir tane bile yeter de o kadar çok meyve ağacının arasında o, o sanatsal yanını ağaçla toprakla kurduğu bağı ve onun hayatını yoğurması bu ekolojinin muazzam bir zenginlik. Şimdi işte bundan koptuk ya biz. Sevgili Şefak Okdemir yazarımız ne güzel o hayata dönmüş. Dileğimdir yine bir ağaçla böyle kucaklaşarak yaşayabileceğimiz. Bu büyük şehirden hepimiz sıkıldık çünkü. Ee, dileğimdir, e dileğimdir eee benim de o zaman eee bütün çaldığımız hayatsızları eee çünkü bizim mücadelemiz artık kendimiz için ilk tabii ki ki bu evet. bu bu çocuklarımızın mücadelesi zaten kendi gelecekleri için. Eee o yüzden hesap soruyorlar siz kim oluyorsunuz diye ki geleceklerini çalıyoruz. Eee evet evimiz yanıyor, ağaçlarımız yok oluyor. Eee benim de dileğim odur ki tez zamanda geleceklerini, ölmez ağaçlarının ölebilitesi olmayan eee evet. bir dünyada var olmalarını, yaşamalarını, ağaç kabuklarında hikayeler anlatıp oyunlar kurabildikleri bir dünya yaratmalarını diliyorum. Harika bir dilek. <gülüyor> Dileğim. O zaman o zaman eee Memucum Ne diyoruz sevgili dinleyicilerimize? Ben sürekli seyirci <gülüyor> deyip duruyorum. Oyunlarda şey kal kaldı. Eee evet. ne diyoruz dinleyicilerimize? Görüşmek üzere. Bir sonraki Abi. yayında görüşürüz. Bir sonraki yayında <gülüyor> görüşürüz diyoruz. Umarım bu kitap eee tüm eee hikayeyi bilmeyen eee kulaklarını, eee gözlerini yuman bütün herkesin eee eline geçer evet, dilerim. Onların çocukların eline geçer. Çünkü biliyoruz ki eee çocuklara dünyayı bıraktığımız zaman bize öğretecekleri çok şey var. <gülüyor> Onlar bize öğretecekler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.